Korkan suresi 8. ayetten itibaren. Yahut ona gökten bir hazine atılmalı yahut onun meyvelerinden yiyeceği bir bosanı bulunmalı değil miydi? O zalimler dedi ki siz büyülenmiş bir adamdan başkasına tabi olmuyorsunuz. Bak. Senin için ne misaller getirip saptılar. Artık onlar hidayete hiçbir yol bulamazlar. Allah'ın şanı ne yücedir ki, o dilerse sana bunlardan daha hayırlı olmak üzere, bu dünyada dahi altından ırmaklar akıp duran cennetler verir, senin için saraylar yapar. Onlar yalnız, o sözleri söylemekle kalmadılar, bilakis o saati de yalan saydılar. Biz o saati yalanlayanlara öyle çılgın bir ateş hazırladık ki, o kendilerini uzak bir yerden gördüğü zaman, onlar bunun o müthiş gazaplanışını ve uğultusunu duyacaklardır. Elleri boyunlarına bağlı olarak, onun en dar yerine atıldıkları vakit, Orada yetiş ey helak diye bağırırlar. Onlara denilir ki bugün bir kere helak olmayı çağırmayın. Birçok defalar helak olmayı çağırın. De ki bu mu hayırlı yoksa müttakilere vaad olunan ebedilik cenneti mi? Ki bu onlar için bir mükafat bir mercidir. Orada ne dilerlerse kendileri de içinde sonsuz kalıcı olarak onların. Bu Rabbinin üzerinde istenen bir vaattir. Rabbin onları da Allah'tan gayri taptıklarını da mahşerde bir araya toplayıp da siz mi şu kullarımı saptırdınız yoksa kendileri mi yolu sapıttılar diyeceği gün onlar demişlerdir. Seni tenzih ederiz. Seni bırakıp da başka veliler edinmemiz bize yakışmaz. Fakat gerek onların ve gerek atalarının azap müddetlerini kendin uzattın da nihayet zikri unuttular ve helake mahkum bir kavim oldular. İşte taptıklarınız sizi dedikleriniz hakkında kat'i surette yalancı çıkarmışlardır. O halde ne azabınızı döndürmeye ne de bu hususta herhangi bir yardıma asla muktedir olamayacaksınız. Sizden kim zulmederse ona büyük bir azap tattırırız. Biz senden evvel hiçbir peygamber göndermedik ve hiçbir hariç değildi ki muhakkak onlar da yemek yerlerdi, çarşılarda yürürlerdi. Sizin bir kısmınızı diğer bir kısım için bir imtihan mevzu yaptık. Sabredecek misiniz diye. Rabbin her şeyi hakkıyla görendir. Bize kavuşmayı ümit etmeyenler dediler ki, bizim üzerimize melekler indirmeli değil miydi? Yahut Rabbimizi görmeli değil miydik? Andolsun ki onlar nefislerinde kibir ve azamet saklamışlar, büyük bir azgınlıkla haddi aşmışlardır. Azap meleklerini görecekleri gün evet o gün günahkarlara hiçbir sevinç haberi yoktur. Melekler onlara size müjde yasak edilmiştir. Yasak diyeceklerdir. Biz onların herhangi bir amel ve hareket yaptıklarında hepsinin önüne geçtikte bunları saçılmış ve hiçbir değeri olmayan zerreler yaptık. O gün cennet yaranının eğlenip duracakları yer çok hayırlı, dinlenecekleri yer çok güzeldir. O gün sema bulutlar parçalanacak, melekler indirilecek, indirilecek. O gün hak ve sabit olan mülk çok esirgiyen Allah'ındır. Kafirler içinse o pek yaman bir gündür. O gün her zalim, pişmanlıkla iki elini ısırıp ne olurdu ben o peygamberin mayiyetinde Allah'a bir yol edineydim diyecektir. Ne yazık bana keşke filanı dost tutmayaydın. Andolsun ki beni zikirden bana Allah tarafından geldikten sonra o saptırdı. Şeytan insanı yapayalnız ve yardımsız bırakandır. Peygamber dedi ki Ey Rabbim Kavmim, hakikat şu Kur'an'ı metruk bir şey edindiler. Biz her peygambere günahkarlardan böyle düşmanlar peydah ettik. Hidayet verici olarak da, hakiki yardımcı olarak da senin Rabbin yeter. O küfredenler şöyle dediler. Ona Kur'an bir hamlede toplu bir halde indirilmeli değil miydi? Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık. Onu ayet ayet ayırdık. Onların sana getirdikleri hiçbir misal yoktur ki, biz ona karşı sana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirmiş olmayalım. O yüzleri üstü cehenneme sürülüp toplanacaklar yok mu? Onların yeri çok kötü, yolu çok sapıktır. Ant olsun biz Musa'ya o kitabı verdik. Biraderi Harun'u da mayiyetine vezir yaptık. Ayetlerimizi yalan sayan o kavme gidin dedik ve neticede onları tam bir helakle imha ettik. Muh kavmini de peygamberleri teslim ettikleri vakit onları da tufanla boğduk ve kendilerine insanlara bir ibret yaptık. Biz zalimler için daima acıklı bir azap hazırladık. Adı da, semudu da, res ashabını da ve bunların arasında geçen birçok nesilleri de helak ettik. Biz onlardan her birine geçmişlerden misaller irade ettik. Fakat peygamberlerini yalanladıkları için hepsini tam bir helakle imha eyledik. Andolsun ki onlar bela yağmuruna tutulan o beldeye uğramışlardır. Onu da görmüyorlar mıydı? Hayır. Onlar öldükten sonra tekrar dirilmeyi ummazlar. Seni gördükleri vakit bu mu Allah'ın peygamber olarak gönderdiği derler. Seni bir eğlenceden başka bir şey edinmezler. Şöyle derler. Hakikat eğer üzerlerine düşüp sebat göstermeseydik, bizi az kaldı ilahlarımızdan saptıracaktı o. Onlar azabı görecekleri vakit kim yolca daha sapıktır yakında bilecekler. Gördün mü o heva ve arzusunu ilah edilen kimseyi? Şimdi onun üzerine sen mi vekil olacaksın? Yoksa onların çoğunu hakikaten söz dinlerler yahut akıllanırlar mı sanıyorsun? Onlar başka değil, dört ayaklı hayvanlar gibidir. Belki yolca daha sapıktırlar. Rabbinin sununa bir bakmadın mı? Gölgeyi nasıl uzatıp yaymıştır o? Eğer dileseydi onu elbet sakin de kılardı. Sonra biz güneşi ona bir delil yapmışızdır. Sonra onu azar azar alıp kendimize çektik. O, Geceyi sizin için bir libas, uykuyu bir dinlenme, gündüzü de yeni bir hayat yapandır. O, rahmetinin önünde rüzgarları bir müjdeci olarak gönderendir. Biz gökten tertemiz su indirdik. Onunla ölü bir toprağa can verelim. Yarattığımız hayvanları ve birçok insanları onunla sulayalım diye. Andolsun bunu İnsanların ibret almaları için aralarında çeşit çeşit suretlerde anlatmışızdır. Fakat insanların çoğu ille nankörlük olmak üzere dayattılar. Eğer dileseydik muhakkak ki her kasabaya da fenalıkların akıbetinden korkutucu birer peygamber gönderirdik. Vazife yalnız senin üzerindedir. O halde kafirlere boyun eğmede, de bununla bu Kur'an'la onlara karşı olanca savaşınla büyük bir mücahede yap. O iki denizi birbirine salıp katandır. Şu tatlı ve susuzluğu gidericidir, buysa tuzlu ve acıdır. Allah aralarına bir perde, birbirlerine karışmalarına engel olmak üzere bir sınır koymuştur. O sudan bir beşer yaratıp da onu nesep ve sıhriyet sahibi kılandır. Rabbin her şeye kemaliyle kadirdir. Böyleyken kafirler Allah'ı bırakırlar da kendilerine ne fayda ne zarar yapmayacak olan şeylere taparlar. Kafir, Rabbinin aleyhine şeytana yardımcıdır. Biz seni müminlerin bir müjdecisi kafirlerin bir korkutucusu olmaktan başka bir sıfatla göndermedik. De ki ben bu tebliğime karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ancak Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler istiyorum. Sen asla ölmeyen daima diri olan Allah'a tevekkül et. Ona Hamdle tesbih et. Onun kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olması yeter. O gökleri ve yeri, aralarında olan şeyleri 6 günde yaratan, sonra emri aşk üzerinde hükümran olandır. Rahmandır. Bunu onun sıfatlarından haberdar olana sor. Onlara Rahman'a secde edin denildiği zaman Rahman da neymiş? senin bize emrede geldiğine mi secde edeceğiz dediler ve bu secde emri onların büsbütün imandan ürküp uzaklaşmalarını artırdı değerli dinleyenler bu ayet secde ayetidir abdestli olarak secde etmek gerekir sure kaldığı yerden devam edecektir gökte burçlar yaratan onların içinde bir kandil ve nurlu bir ay barındıran Allah'ın şanı ne yücedir o iyice düşünüp ibret almak arzusunda bulunan kimseler yahut şükretmek dileyenler için geceyle gündüzü bir bir ardınca getirendir o çok esirgiyen Allah'ın has kulları ki onlar yeryüzünde bakar ve tevazuyla yürürler Kendilerine beyinsizler, hoşa gitmeyecek laflar attığı zaman selam deyip geçerler. Onlar ki gecelerini Rableri için secdekarlar ve kaimler olarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz derler bizden cehennem azabını sav. Gerçek onun azabı daimi bir helaktir Hakikat o, ne kötü bir karargah ve ikametgâhtır. Onlar ki harcadıkları vakit ne israf ne de sıkılık yapmazlar. Harcamaları ikisi arası ortalama olur. Onlar ki Allah'ın yanına başka bir ilah daha katıp tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar, zina etmezler. Kim bunları yaparsa cezaya çarpar. Kıyamet günü de azabı katmerleşir ve o azabın içinde hor ve hakir ebedi bırakılır. Meğer ki tövbe ve iman edip iyi amel ve harekette bulunan kimseler ola. İşte Allah bunların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Kim günahlardan tövbe ve rücu eder, güzel amel ve harekette de bulunursa, muhakkak o Allah'a tövbesi makbul ve Allah'ın rızasına erişmiş olarak döner. Onlar ki yalan şahitlik etmezler, boş ve kötü sözler rastladıkları vakit, şerefli insanlar olarak ondan yüz çevirip geçerler. Onlar ki kendilerine Rablerinin ayetleri okunduğu zaman, Bunlara karşı kör ve sağır düşmezler. Onlar ki ey Rabbimiz derler bize zevcelerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin bebeği olacak salih insanlar ihsan et bizi takva sahiplerine rehber kıl. İşte onlardır ki zorluklara katlanıp dayanmaları sebebiyle cennetin en yüce dereceleriyle mükafatlandırılacaklar. Orda sağlık ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalıcıdırlar onlar. O ne güzel bir karargahtır, ne güzel bir ikametgahtır. De ki, dua ve ilticanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? Fakat madem ki şimdi onu da, Resulü de muhakkak surette yalanladınız... O halde bu tekzibinizden dolayı size artık yakın bir azap lazım oluyor demektir. Şuara Suresi Değerli dinleyenler, Şuara Suresi Mekke döneminin ortalarında indirilmiştir. Ancak sonlarındaki 224. ayetten sonuna kadar olan kısım Medine'de indirilmiştir. Sure ismini şuara kelimesinin geçtiği 224. ayetten alır. Toplam 227 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-Sin-Mim. Bunlar... O hakikatleri açıklayan kitabın ayetleridir. Habibim onlar mümin olmayacaklar diye adeta kendine kıyacaksın. Eğer dilersek biz onların tepesine gökten bir ayet indiriveririz de ona boyunları eğile kalır. Kendilerine o çok esirgeyici Allah'tan vah yeni bir öğüt gelmeye dursun. İlle bundan yüz çeviricidirler onlar. Şimdi kat'i surette yalanladılar.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 senin Rabbin elbette o mutlak galiptir Çok esirgeyicidir Hani Rabbin Musa'ya O zalimler güruhuna Firavunun kavmine git Hala sakınmayacaklar mı onlar Diye nida etmişti O dedi ki Rabbim onların beni tekzip edeceklerinden cidden korkmaktayım Benim göğsüm daralır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 Musa dedi ben bunu o vakit bilmezlerden olarak yaptım. Sizden korkunca da hemen içinizden kaçtım. Nihayet Rabbim bana bir hüküm verdi ve beni peygamberlerden yaptı. Bana karşı lütuf deyip başıma kaktığın o nimet İsrail oğullarını kendine kul köle edindiğin içindi. Firavun dedi ki alemlerin Rabbi dediğin nedir? Musa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 Herhalde size gönderilen bu peygamberiniz mutlak delidir dedi. Musa dedi ki O doğuyla batının ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer aklınızı kullanırsanız idrak edersiniz. Firavun Ant olsun dedi. Eğer benden başka biri ilah edinirsen seni muhakkak ve muhakkak zindana girenlerden ederim. Musa dedi ki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 Bu suretle muayyen bir günün belli bir vaktinde bütün sihirbazlar bir araya getirildi. Ve insanlara da siz de toplanıyor musunuz denildi. Umarız ki bizimkiler galip olurlarsa biz de kendi büyücülerimize uyarız. Nihayet büyücüler gelince Firavun'a muhakkak üstün gelirsek bize bir mükafat var mı dediler.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 Kullarımı gece yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da şehirlere toplayıcılar gönderdi. Şüphesiz ki bu İsrailoğulları azınlık birer cemaattir. Böyleyken onlar mutlaka bizi darıltıcıdırlar. Bizse elbet uyanık bir cemaatiz. Bu suretle onları Bostanlardan akar sulardan hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. İşte çıkarışımız böyle oldu ve onlara İsrail oğullarını miras çıkıldı. Derken frauncular güneş doğarken onların arkalarına düştüler. Fakta ki artık iki ordu birbirini görmüştü. Musa'nın ashabı dedi ki Muhakkak yakalandık. Musa.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 Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek, sonra beni diriltecek olan O'dur. Ceza gününde kusurlarımı bağışlayacağını umduğum da O'dur. Rabbim bana hüküm ihsan et ve beni salihler zümresine kat. Benden sonrakiler için de benim için bir lisanı sıdık ver. Beni naim cennetinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla çünkü o sapıklardandır. Kulların kabirlerinden kaldırılacakları gün beni rüsva etme. O gündeki ne mal fayda eder ne de oğullar. Meğer ki Allah'a tamamen salim bir kalple gelenler ola. O gündeki cennet takva sahiplerine yaklaştırılmıştır.